Arife gecesi de unutma sakın ha. Arife gecesi değil ama Galatürk Meşhur da onun için söylüyorum. Dört gece var diyor İmam-ı Hasen, pederi Hasen'den. Federi Hasan, Hasen-ül Hasen'den. Yani federi Ali'den, Ali Cenab-ı Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem. Dört gece var diyor, Rahmet-i Sübhani'yi diyor. Birisi Recep'in bir akşamı. İkincisi Şaban'ın on beşinci gecesi. İkisi bayram geceleri. Kur'an bayramı arfi gecesi, Rabazan bayramı arfi gecesi. Rahmet-i ilahiye yani. O akşam dua ey cenab Hakk'a. Öyle sakın ha. Bazı fersenler gibi olma. Bu akşam bayramı geçtiği içkiyemişken sarılma sakın ha.